8 Temmuz 2017 Arifane İlim Derneği Bursa Evluzu bin Lähimin Şeytanı Röjim Bismillahi r-Rahmanı r-Rahim Vel Asr Inna al-insan lafi Husr Illa al-lazina amenu ve amelus salihat ve tavasub il-haq ve tavasub il-sabr Sadakallahulazim Elhamdulillahi Rabbi l-Alemin Evet bugünkü Sohbetimizin konusu Allahu Teala'nın yaratışı, yaratılışı, ilk yaratılış, hakikati Muhammediye dediğimiz, nuru Muhammediye diye bildiğimiz ilk yaratılışı e, mevzusunu işleyeceğiz. Bu bugünkü işleyeceğimiz konu aslında tasavvufi hakikatleri anlamakta bir yapı taşı. Konumunda, bir temel taş konumunda bu, bu bilgiler üzerine diğer bilgileri inşa ettiğimizde net bir şekilde her şey daha sağlıklı bir şekilde anlaşılabilir olacaktır bir kutsi hadis vardır ee, bu kutsi hadis bazı kaynaklarda her ne kadar e, sahih kabul edilmese dahi ehlullah tarafından sahih olarak kabul edilmiştir ben bilinmez bir hazine idim bilinmekliğimi murad ettim. Ademi halk ettim buyurmakta Allahu Teala. Bu kutsi hadisi Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri sahih olarak kabul etmiştir ve eserinde bu şekilde dile getirir. Yine aynı şekilde İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri olsun. Abdülkerim El-Cili Hazretleri olsun. Bunun gibi Ehlullah'ın büyükleri bu kutsi hadisi sahih olarak nitelemiştir bunu almışlar, ele almışlar ve izahatını yapmışlardır. Şimdi burada Allahu Teala ben bilinmez gizli bir hazineydim. Bilinmekliğimi murad ettim. Adem'i halk ettim buyuruyor. Burada şimdi ben bilinmez bir gizli hazineydim dediği mertebe la taayyün dediğimiz mertebe. La taayyün yani zat mertebesi. Henüz zatın, mutlak zatın, Allahu Teala'nın var olduğu Birinci taayyün dediğimiz nuru u Muhammedi'yi halk etmeden önce, yaratmadan, açığa çıkarmadan önceki bu öncelik sonralığı da şöyle anlayalım. E, meseleleri izah edebilmek için öncelik sonralık mevhumunu koyuyoruz. Allah indinde zaman mevhumu yok biliyorsunuz. Zaman sadece yaratılmışa göredir. Öncelik ve sonralık sözü bu zaman dilimi yaratılmışı ilgilendiren bir mevzudur. Yaradanımızı bu şekilde kayıtlamamız, sınırlamamız mümkün değil. Allah bundan münezzehtir. Burada zat mertebesinde la taayyün mertebesinde bunun diğer isimleri ehlullah kitaplarında değişik farklı isimlerle aynı mertebeye izah etmek için farklı kelimeler kullanmıştır. Bu kelimeleri şöyle tekrar edelim ki bir aşinalık olsun. Buna mutlak gayb denilmiştir. lahut alemi denilmiştir. itlak alemi denilmiştir. mutlak ama denilmiştir. Yalnız vücut denilmiştir. Mutlak varlık mertebesi denilmiştir. Sırf zat mertebesi denilmiştir. Yine ümmül kitap diye nitelenmiştir ve gayplerin gaybi diye nitelenmiştir. Bu bütün bu saydıklarımızın hepsi la tayyun dediğimiz mertebeye işaret etmek için. La tayyun la Arapçada biliyorsunuz yok. Tayyun oluş, açığa çıkış, meydana çıkış olmadığı mertebe. Yani oluşun olmadı tabi olumsuz oluyor. Yani bir oluşun, bir açığa çıkışın olmadığı sadece mutlak zatın, Allahu Teala'nın zatının olduğu mertebeye işaret etmek için tasavvufçuların kullandığı bir terimdir bu. La taayyün mertebesi. Şimdi bu la taayyün mertebesinden işte ilk taayyün dediğimiz Allahu Teala kendinden kendine olan sevgisi, aşkı neticesi, bütün varoluş, aslında sevgiden var olmuştur. Mutin İbn Arabi Hazretleri böyle izah eder. Yani neyin sevgisi? Allahu Teala'nın kendine olan sevgisi, muhabbetinden dolayı varoluşu açığa çıkarmıştır. Varlık alemini açığa çıkarmıştır. İşte bu varlık alemini açığa çıkarttığında ilk var ettiği sebepsiz olarak daha önceki sohbetimizde işledik. Allahu Teala'nın var etmesi, halk etmesi iki çeşit olur bir, sebepsiz olarak halk etmesi yani hiçbir sebebe dayanmadan halk etmesi. iki sebepler dairesinde halk etmesi. İşte bu ilk varoluşa Allahu Teala'nın ilk açığa çıkarttığı nuru Muhammedi, hakikati Muhammedi dediğimiz o nura ilk varoluşa bu sebepsiz olarak açığa çıkan ilk var ediş diye bakıyoruz biz bu mevzuya. Bütün daha sonra alemde yaratılmış her şey ise bu ilk var ettiğini sebep kılarak ondan yaratması hasebiyle diğerleri de yaratılmış her şey sebepli var olmuş oluyor. Sebepsiz var olan nur-u Muhammedi ya da hakikat-i Muhammedi dediğimiz o hakikat. Peki bu ilk taayyün birinci taayyün dediğimiz bunu hangi isimlerle isimlendirmiş tasavvufçular farklı farklı isimler vermişler ama bu bütün isimler gene bizim izah ettiğimiz o ilk varlığa işaret etmekte. Buna birinci taayyün demişler kimisi. Birinci taayyün yani ilk açığa çıkan birinci taayün, ilk akıl denilmiş, ilk yaratılan, ilk akıl bir cihetten, ilk cevher denilmiş, yine bir cihetten, izafi ruh denilmiş, külli ruh denilmiş, külli ruh, yine kitabül mübin denilmiş, birinci tecelli denilmiş buna, ilki var olan açar çıkmana, birinci tecelli, ceberut alemi denilmiş. Bak bütün bu saydıklarımızın hepsi tek bir hakikata işaret ediyor. Ceberut alemi denilmiş. Hakikati Muhammediye denilmiş. Evet bütün bu saydıklarımızın hepsi işte o ilk varlık. İlk açığa çıkan. İlk birinci tayin dediğimiz mevzuya farklı vecihlerden bir şeyi anlatmak, izah etmek, izah etmede kolaylık olsun diye bu isimler konulmuş. Böyle farklı farklı e, nitelemelerle nitelenmiş. Ama bütün nitelenen şey hakikatte tek bir hakikat. Nuru Muhammediye dediğimiz hakikati Muhammedi dediğimiz hakikat ilk var olan, ilk yaratılış şimdi bu hakikati Muhammedi mevzusuna girmeden önce size şurada Muheddin İbn Arabi Hazretlerinin Hütahat-ı Mekkiyesinin 3. cildinde sayfa 27'de geçen bir ilahi isimlerin mertebeleriyle alakalı varoluşta ilk yaratılışta Allahu u Teala'nın ee, nasıl halk ettiğini anlatır, temsili bir anlatım var bu anlatım şunu anlatmadan önce dikkatlerinizi çekiyorum. Burada anlatmış olduğum Şevhül Ekber'in bu sunumu, bu açıklamaları, izahatları tüm mahlukatın ilahi isimlerle olan ilişkisini ayrıca bu isimlerin birbirleri arasında olan öncelik sırasını sonra tümünün birden ismi azam ve hepsinin kutbu ve zat ismi olan Allah ismi celalini izah etmek için manevi ve sembolik olarak bir yapılan bir anlatım, bir temsildir. Bu manada... E, teşekkür ediniz. Bunu da böyle izahatını yaptıktan sonra şimdi mevzuya anlatıyorum bu. Allahu Teala önce isimlerini halk etti. Yani kendini nitelediği isimlerini, bizim bildiğimiz 99 ismi. Bize bildirdiği 99 ismi ama bize bildirmediği belki sayısız birçok ismi var Allahu Teala'nın. Fakat bize bildirmiş olduğu 99 ismi. Bu mahiyette bu isimleri açığa çıkarışı, bu isimleri açığa çıkarışını nasıl cereyan ettiğini İzah ediyoruz. i̇bn Arabi Hazretlerinin ilgili eserinden, fütüat eserinden. Burayı okuyalım sonra açacağız konuyu. Bil ki ilahi isimler hakikatlerin gereği olarak ortaya çıkan hal dilidir. O halde şimdi işiteceklerin için aklını ayık tut. Burada uyarıyor i̇bn Arabi Hazretleri. Aklını ayık tut diyor. Dikkatini buraya yoğunlaştır. Ve asla ne çokluk ve ne de varoluşsal bir birleşme vehmine kapılma. Çokluk vehmine de kapılma, varoluşsal bu birleşme vehmine de kapılma. Ve ben burada yalnızca akledilebilir birçok hakikat mertebelerini tecelli etmekte olan varoluş, yani vücudun ayni açısından değil, nispetler açısından sıralayacağım. Çünkü zat olması bakımından Hak Teala'nın yüce zatı birdir. Ayrıca bizler kendi varlığımızdan, muhtaçlığımızdan ve mümkün varlıklar olmamızdan kesin olarak bilmekteyiz ki, bizim için kendisine dayanacağımız bir tercih ettiricinin bulunması zorunludur. Burayı tekrar ediyorum. Tefekkürünüzde burayı bir kenara koyun. Ayrıca bizler kendi varlığımızdan, muhtaçlığımızdan ve mümkün varlıklar olmamızdan kesin olarak bilmekteyiz ki, bizim için, kendisine dayanacağımız bir tercih ettiricinin bulunması zorunludur. Ve bizim varoluşumuz, işte bu dayanılandan değişik nispetleri talep etmesi de zorunludur. Şari Teala, Esma-i Hüsna ile işte bu gerçeği ima etmektedir. Nitekim Hak Teala, mütekellim, yani konuşan olması hasebiyle, kendinden başka bir ilah olmayan, biricik ilah olduğundan, Hiçbir şekilde ortağı olmayacak bir biçimde ilahi varoluşunun zorunluğu mertebesinde kendisini işte bu en güzel isimlerle isimlendirmiştir. Daha işin başında mümkünler alemindeki tercih ve tesiri ifade eden bu takrirden sonra hal diliyle derim ki, bütün isimler müsemma mertebesinde bir araya gelerek hakikat ve manalarına bir bir baktılar ve hemen gereklerinin ortaya çıkmasını talep ettiler ki bütün bu isimler isimlendirenin mertebesinde bir araya gelerek hakikat ve manalarını bir bir baktılar her bir isim çünkü farklı mana ihtiva etmekte. Hay ismi ne dedik? Hayat veren. Olduğu gibi. İşte mürit ismi irade eden olduğu gibi. Bunlar manalarına bir bir baktılar ve hemen gereklerinin ortaya çıkmasını talep ettiler. Her bir isim gereklerinin ortaya çıkmasını yani ne amaç için konuluyorsa o isim, o manayı açığa çıkarmayı talep ettiler. Ki böylece ile birlikte tecelli, zuhur ve aynları ayrı ayrı ortaya çıkmış olsun. Bunu istediler. Çünkü başta takdir edici anlamındaki el halik, yani her şeyi yaratan, el alim, bilgisi dışında hiçbir şey olmayan, el müdebbir, Göklerden yere var olan her şeyi düzenleyip yöneten, El-Mufassil, dünya yaşamında ayetlerinin en küçük ayrıntısını bile dışarıda bırakmadan açıklayan, ahirette ise her şey hakkındaki nihai hükmü verecek olan anlamında, El-Bari, bütün özlerin ve görüntülerin bizzat yapıcısı, El-Musavvir, bütün formların ve görüntülerin bizzat şekil vericisi, el er Razık bütün rızıkları bizzat veren El Muhyi ölülere hayat veren El Mumit ölümü yaratan ve öldüren El Varis geçici olanlar göçüp gittikten sonra da her şeyin gerçek sahibi olarak kalacak olan ve Eş Şükur Şekur gerçek anlamda şükredilecek olan olmak üzere bütün ilahi isimler Önce kendi zatlarına baktıklarında ne yaratılmış bir mahluk ne de göklerden yere kadar düzenlenip yönetilecek bir varlık ne henüz dünyada en küçük ayrıntısı bile ihmal edilmeyecek şekilde açıklanacak bir ayet ne ahirette aralarında kesim hüküm verilecek ve ne de kendilerine rızık verilecek kimse göremeyince şöyle dediler. Evet bu isimler yaratıldı ama bu isimlerin manalarını icra edeceği bir varlık henüz ortada yok. İşte bunları göremeyince şöyle dediler. Bizim hükmümüzü, iktidarımızı ortaya çıkaracak tecelliler tam olarak zuhur edene kadar bizler ne yapacağız dediler. Bizim hükmümüzü, manamızı, bize yüklenen manayı öyle ya. Muhyi ismi dedi ki e, ölüye hayat veren bir anlam taşıyorum ben. E, bir, bir hayat vermem lazım, hayat verecek bir varlık lazım. Yok ortada bir varlık. Mumit ismi dedi ki e, ben öldüren anlamı ihtiva ediyorum, e, bir şeyi öldürmem gerekiyor. Varlık yok ki neyi öldüreceğim. Bu manada bütün isimler böyle bir hani ortada bir varlık olmamasından dolayı bizim hükmümüzü, iktidarımızı ortaya çıkaracak tecelliler tam olarak zuhur edene kadar bizler ne yapacağız dediler. Bütün bu isimler. Bu sefer alemin bazı hakikatlarının gereği olan tüm bu isimler alemin tecellisi ve aynı zuhur ettikten sonra bütün özlerin ve görüntülerin bizzat yapıcısı anlamına gelen bütün özlerin ve görüntülerin bizzat yapıcısı anlamına gelen el-bari ismine sığınarak ona şöyle de dediler. Gittiler el-bari ismine, bütün isimler şöyle dediler. Çünkü Elbari ismi bütün özlerin ve görüntülerin yapıcısı. Bir şeyin yapılmasını istiyorlar şimdi bunlar. Evet Elbari ismine gittiler ve dediler. Bizim hükmümüz ve iktidarımız ortaya çıkması için bu tecelliler keşke vücut bulup zuhur etse, açığa çıksa. Çünkü bizim şimdi içinde bulunduğumuz mertebe etkimizi kabul etmemektedir. Yani etkimizi açığa çıkaracak bir şey yok ortada. Bunun üzerine El-Bari ismi şu cevabı verdi. Bu iş El-Kadir isminin tasarrufundadır. Bir şeylerin açığa çıkması, ortaya çıkması, tecellinin, zuhurun El-Kadir isminin tasarrufudur. Çünkü ben de onun kapsam alanında ve etkisi altındayım dedi. Nitekim varlığı zorunlu olmayan tüm mümkünlerin aslı henüz yokluk halinde bulunuyorlarken tam bir tevazu içinde ve muhtaç halde yapılan istek gibi ilahi isimlerden isteklerini şöyle dile getirirler. Yokluk, yokluk bizleri gerçekten birbirimizi algılanaktan körettiği gibi sizin için zorunlu olup da Hak Teala'dan bizlerin üzerine düşen marifetten de kör etti. Kim diyor bunu? Mevcudat henüz yoklukta. Eğer sizler bizim tecellilerimizi ve ayınlarımızı zuhur ettirmiş olursanız bizlere varoluş epsesini giydirmiş ve gerçekten nimet bağışlamış olursunuz. Diyor. Mevcudat. Yoklukta, yokluktan sesleniyorlar. Neye? İsimlere. Esma olarak. Ve böylece bizler de sizlerin hak ettiği yüceltme tazimi gösterelim. Çünkü sizlerin hükümranlığı da zaten bizlerin bir fiil zuhur etmesiyle meydana çıkacaktır. Halbuki şimdilik sizlerin hükümranlığı ve selahiyeti yalnızca bir kuvve. Potansiyel olarak vardır. Bir fiil açığa çıkamıyor. Çünkü biz yokuz. Mevcudat yok. O halde bizim sizden talep ettiğimiz aslında bizlerden çok sizin hakkınızdır dediler isimlere. Bunun üzerine ilahi isimler bu varoluşu zorunlu olmayan mümkünlerin söyledikleri doğrudur diyerek bu isteği yerine getirmek için harekete geçtiler. Bu minval üzere isimler en sonunda El-Kadir ismine sığındıklarında bu sefer El-Kadir ismi şu cevabı verdi. Ben de Dilediğini yapan anlamındaki El-Mürid isminin kapsam alanında ve etkisi altındayım. Ve sizlerin tecellisi ve aynı olan ne varsa onların hepsi bu ismin ihtisas alanındadır. Nitekim hiçbir mümkün kendi adına beni imkan alemine getiremez. Ta ki Rabbisinin katından amir ve emir gelmedikçe. Ve Rab var olma emrini kün Ol diyerek verdiğinde kendisinden beni etkisi altına alır ve ben onun var etmesine bağlı olarak hemen o anda onu oluşturur ve meydana getiririm. O halde sizler de benim gibi El-Mürid ismine sığının ki yokluk durumundan varoluş tarafına yönelerek tercih ve özelliğini o da sizler için gerçekleştirmiş olsun. Bu durumda hem ben hem Emre'den ve hem de konuşan birleşerek sizlerle birlikte varlığa gelelim dedi. İlahi isimler el Mürit ismine başvurarak ona şöyle derler. El-Kadir ismine bizim tecelli ve ayınlarımızın ortaya çıkmasını talep ettik. O da işi sana havale etti. O halde sen nasıl bir yol ve yordam önerirsin dediler el Mürit ismine. el Mürit ismi El-Kadir doğru demiş ama ben de El-Alim isminin sizin hakkınızda nasıl bir hüküm verdiği konusunda bir bilgiye sahip değilim. Zira onun ilminde sizin varoluşunuz geçmektedir. Geçmekte midir? Bilemiyorum. Sonuçta ben de el-alim isminin kapsam alanında ve etkisi altındayım. O halde gidin sorununuzu bir de ona anlatın dedi. İlahi isimler bu sefer el-alim ismine başvururlar ve ona el murid isminin söylediklerini aktarırlar. El-alim ismi, el murid ismi doğru söylemektedir ve sizin varoluşunuz benim bilgim dahilindedir ama... Bu konuda öncelikli olan edebe riayet etmektir. Çünkü bizim üzerimizde bize hakim olup korumakta olan bir mertebe bulunmaktadır ki o da Allah ismi celalidir. O halde hepimizin yalnızca onun huzurunda bulunmamız gerekir. Çünkü o mertebe cem mertebesidir. Allah ismi biliyorsunuz. Bütün isimleri cem eder. Dedi. Kim dedi bunu? El-Alim ismi dedi. Bunun üzerine bütün ilahi isimler Allah ismi celali mertebesinde toplanırlar. Onun huzurunda toplanırlar. O ne istiyorsunuz der. Onlar durumu bildirince ben sizlerin tüm hakikatlerini kendinde toplamış olan isimim. Ve ben tek başına müsemmaya delalet etmekteyim. Yani o ismi koyana isimlendirene delalet etmekteyim ki o da kutsal zattır der. Onun kemal ve tenzih sıfatları vardır. O halde sizler şöyle bir durum bakalım da. Ben kendisine delil olduğum medlulümün huzuruna gireyim der ve böylece medlulünün huzuruna çıkarak yani o zatın huzuruna çıkarak mümkünlerin dileklerini ve diğer isimlerle yapmış oldukları konuşmaları tek tek aktarır. Buna kutsal zat şöyle cevap verir. Çık ve isimlerin hepsine söyle ki. Onların huzuruna çık ve onlara söyle ki her birisi mümkünlerin hakikatlerinin gereğiyle bağ kursun. Yani ne amaç için ne mana ihtiva ediyorsa o manaya göre onlarla bir bağ kursun. Çünkü ben kendi açımdan yalnızca kendim için birim. Çünkü ben kendi açımdan yalnızca kendim için birim. Çünkü varlığı zorunlu olmayan mümkün varlıklar benim mertebemi talep ettikleri gibi benim mertebem de onları talep etmektedir. Halbuki ilahi isimlerin tümü benim için değil kendi mertebeleri içindir. El-Vahid ismi ise bunlar içerisinde özellikle yalnızca bana has bir isimdir. El-Vahid ve ne isimlerden bir ismin ne de bir mertebenin ve ne de mümkün varlıkların içerisinde her yönden bu ismin hakikatinde bana ortak olacak hiçbir kimse olamaz. El-Vahid cihetinden. Böylece Allah ismi Celali yanında kendisine tercüman olacak El-Mütekellim ismiyle birlikte mümkün varlıkların ve ilahi isimlerin yanına çıkar ve onlara El-Müsemmanın söylediklerini aktarır. Ve El-Alim, El-Mürid, El-Kail El-Kadir isimleriyle bağlantı kurar. Böylece El-Mürid isminin tahsisi ve El-Alim isminin hükmü gereği olarak ilk mümkün ortaya çıkmış olur. İlk mümkün. Varlıklarda tüm tecelliler, aynlar ve etkiler ortaya çıkınca birbirine musallat olmaya, bulundukları ve gereği oldukları isimlerden aldıkları güçle birbirine hükmetmeye başlayınca bu durum bir kargaşa ve husumetin ortaya çıkmasına sebep oldu. Kaos. Evet şimdi bir kaos çıktı ortaya. Yani bütün isimler kendi manalarının gereğini o mümkünlerde açığa çıkarmaya kalkıştı. Mumit ismi hemen o çıkan mümkünü öldürmek istedi. E, hay ismi hayat vermek istedi. Yani bir zıt, zıtlıklar var ya. Bu zıtlıklar bu sefer bir kaos çıktı ortaya. Ve kendi kendilerine şu kanaate vardılar. Bizler düzenimizin bozulmasından endişe etmekteyiz ve bu gidişle daha önce bulunduğumuz yokluk haline dönüşeceğiz. Böylece mümkün varlıklar kendilerine el-alim ve el-mürid isimlerinin sağladığı imkanlar konusunda diğer isimleri şu şekilde uyardılar. Mümkünler isimleri uyarıyor şimdi. Ey ilahi isimler! Eğer sizlerin hakimiyeti, bilinen bir ölçü, çizgileri belirli bir sınır, ve sonunda dönüp varacağınız bir imam eşliğinde ise bu bizim varlığımızı da koruma altında tuttuğu gibi sizlerin bizler üzerindeki etkilerin de devamını sağlayacak demektir. Bu durum hem bizler hem sizler için en doğru olandır. O halde sizler içerisine girdiğimiz bu kaosu Allah ismi celaline arz edin. Söyleyin. Belki sizleri bir yerde tutup sınırlayacak birisini öne çıkartır aksi takdirde biz helak olacağız. Sizler de atıl kalacaksınız. İsimlere diyor bu va mümkünler, varlıklar. Bu kaos içerisinde siz bütün hükümlerinizi bizim üzerimizde icra etmeye kalktığınız zaman, bu manaları açığa çıkarmaya kalktığınız zaman bir düzen, bir tertip olmazsa e biz mümkünler olarak helak olacağız. Yok olacağız. E o zaman hem bizi helak etmiş, yok etmiş olacaksınız. Hem de siz bu sefer manalarınızı açığa çıkaracak bir mümkün bulamayacaksınız. O zaman gidin Allah ismine söyleyin bu durumu, izah edin, sizin aranızda bir tertip yapacak bir imam belirlesin. Hangi isim ne zaman ne miktarda müdahale edecek bize bunu düzenlesin, bir tertip çıkartsın, bir ölçü çıkartsın dediler. İlahi isimler bu teklife işte bu tam bir maslahat ve gerçek görüştür şeklinde karşılık vererek gereğini yaparlar ve şöyle derler sizin işlerinize bakan ve çekip çeviren el müdebbir ismidir el müdebbir göklerden yere var olan her şeyi düzenleyip yöneten ismine arz ettiklerinde o da ben de zaten bu işler için varım şeklinde bir cevap verir bu sefer el müdebbir ismi huzura girer ve hak teala'nın emrini almış olarak errab ismine, er ismine gelir ve ona şöyle der mümkün varlıkların tecelli ve ayınlarının bekası için maslahatın gereğini yerine getir Errap ismine bunu söyler emri verir görevi aldı görevi tevdi etti aldığı emir üzerine errab ismi kendisine yardımcı olacak birisinin ismi el müdebbir diğerinin ki el Mufassıl olan iki vezir tayin eder rab isminin iki tane veziri var birisi el müdebbir Diğeri el-mufassıl. Nitekim Hak Teala şöyle buyurmuştur. Yargı gününde Rabbinizin huzuruna çıkacağınıza yürekten kesin bir biçimde inansan, inanasınız diye göklerden yere var olan her şeyi düzenleyip yönetmekte ve ayetleri en ince ayrıntılarına varıncaya kadar açıklamaktadır. Rad Suresi 2. Ayet Allah kelamının ne kadar da muhkem olduğuna bir bak ve düşün duruma olması gerektiği bir biçimde uygun lafızlarla konu nasıl açıklanmaktadır? Nitekim bu ayetteki Er-Rab ismi El-İmam'ı temsil etmektedir. İşte İmam Er-Rab'dır. O da Er-Rab isminin zuhur mahallidir. Onun iki veziri vardır. Birincisi gayb alemine bakan Müdebbirul Emr. İkincisi vezir ise şehadet alemine bakan mufassilul ayattır böylece tüm ilahi isimlerin sınırlarını er-rab ismi belirler ve memleketin islahı, düzeni davranış yönünden hangisinin daha iyi olduğunu sınamak için Hud suresi 7. ayette ve Mülk suresi 2. ayette belirtildiği gibi merasim kurallarını ortaya koyar. Evet şimdi burada Fütah'tan okumuş olduğumuz kısmı burada noktalandırmış buluyoruz. Şimdi burada Muhittin İbn-i Hazretleri isimlerin nasıl açığa çıktığını, mümkünlerin nasıl açığa çıkıp isimlerin onların üzerinde nasıl hakimiyetlerini kurmak için bunu bir senaryo olarak, yani anlamamız açısından bir zamansal faktör olarak izah etti. Bunu biz tabi böyle zamana yayılmış uzun bir zaman olarak değil. Sadece bu anlaşılsın diye bu şekilde ifade etmiş oldu. Bu ifadeler üzerinden biz şimdi ilk yaratılışta, mümkünlerin yani var olan varlığın üzerinde bütün bu isimlerin terkibini düzenleyen Rab ismi olduğunu görüyoruz. Rab. Çünkü imam olarak seçilen isim Rab. Şimdi burada dikkatinizi çekiyorum. Rab isminin e, mahiyetine gireceğiz. Onları izah edeceğiz. Anlatacağız. Rab ismi mümkünün, açığa çıkan varlığı Allah ile o mümkün arasındaki özel irtibatı sağlayan, düzenlemeyi yapan isimdir. Rab ismi. Yani Allahu Teala'nın diğer isimlerinin ihtiva ettiği manaları hangilerinin bu mümkün üzerinde ne oranda açığa çıkacağını, nasıl açığa çıkacağını, hangisinin devreye girip hangisinin devreden çıkacağını hepsinin düzenlemesini yapan Rab ismidir. Rab ismi bu mümkün üzerinde, bu mümkün varlık üzerindeki bütün bu işleri yani imam olarak bu işleri yürüten isimdir. Şimdi buradan nereye geleceğiz? Rabbi has mevzusuna geleceğiz. Rabbi has. Has Rab. Yani özel cihetten Rab. Rabbi has dediğimiz zaman Allah-u Teala'nın kula, kul diyelim. Yaratılmış her şey kuldur. Bu mahiyette aldığımız zaman kul dediğimiz zaman mümkün varlıklar ister, mümkün varlıklar diyelim ister, Kul diyelim. Yaratılmış her şeyi kul mahiyetinde alalım, ele alalım. Kul, üzerinde Allah hangi isimlerini ne oranda bir terkip edeceğini işte bu Rab ismi aracılığıyla düzenleyip de Rabbi cihetiyle bu isme verdiğinde Allah ile aramızdaki yani bu mümkünün bu kulun Allah ile arasındaki olan bağı bu bağlantısı işte Rab ismiyle kuruluyor. Rabbi has dediğimiz mevzu bu. Yani her bir kulun Allah ile özel bağı neticesi allah Teala'nın hangi hatırlayalım şunu Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etti. Bu ne demek? Kendindeki bütün vasıf özellikleri bu esmalarının sırlarını özelliklerini Adem'de cem etti. Çünkü alemde bütün bu mükemmellikte yaratılan tek bir varlık var Adem. İşte onun için halife kılındı. İşte burada allah Teala bu kendi özelliklerini, sıfatlarını hangi oranlarda, hangi terkipte bizim üzerimizde, kulun üzerinde dizayn ettiyse bunu Rab ismi aracılığıyla dizayn etti. İşte bu Rab ismi aracılığıyla dizayn etmesi hasebiyle biz buradan Allah ile olan aramızdaki özel bağ Rabbi has diye nitelendiriyoruz konunun anlaşılması adına, tarif edilmesi adına. Şimdi bu Rabbi Hası bu manada iyice anlayıp yerine oturttuğu bilirsek inşallah. Ha şunu da söyleyelim ki mana tam yerine otursun. Benim Rabbi Hasım cihetimden Rabb ismi Allahu Teala Rabb ismiyle beni terkibimi belli bir oranda yapması hasebiyle Rabbim bu terkibi benden yapması ve benden zuhur ettirmesi, açığa çıkarması hasebiyle Rabbim benden razıdır. Ama ee, Burada Halil kardeşimizin Rabbi cihetinden ele alalım konuyu. Şimdi şu, yanlış bir bir şey anlaşılmasın. Yani benim Rabbim ayrı, Halil kardeşimin Rabbi ayrı, Ahmet'in Rabbi ayrı, Mehmet'in Rabbi ayrı. Öyle bir şey mevzubahis değil. Rab, bütün e, Rabb Rab diye bahsettiğimiz, her birimizin Rabbi diye bahsettiğimiz hakikat Rabbül Alemin olan Allah'tır. Ama Allah'ın her bir kulla özel bağı olması hasebiyle Rabb diye, Rabbi has diye burayı ayrıntıları indiriyoruz, detaylandırıyoruz. Şimdi benim Rabbim beni terkip etmesi hasebiyle benden razıdır. Çünkü benim net üzere terkip terkibim ne üzere oluştuysa o terkip açığa çıkacak bu şehadet aleminde. Benim Rabbim benden razıyken benim Rabbim Halil'den razı olmayabilir. Çünkü onun terkibi farklı. Bu manada da iyice bir kafalarımıza oturtalım mevzuyu, anlayalım. Yani benim Rabbim benden razıdır. Ama benim Rabbim benim Rabbim olması cihetiyle Halil kardeşinden razı olmayabilir çünkü terkipler farklıdır. Tabi siz ondan razı olmayabilir, bundan razı olmayabilir gibi. Burada şimdi Rabbi has mevzusunu bu manada iyice anlayalım. Rabbi has dediğimiz zaman Allahü Teala'nın kul ile özel bir bağlantı yoluyla o kulu terkip etmesi, o terkibini oluşturması. Rabbi hası böyle anlayalım. O terkibi. Heh, şimdi işte buradan geldik Resulullah Efendimiz'in hadisi şerifine. Nefsini bilen Rabbini bilir. Aslında bu yolculuk bakın buradan ilk oluştan başladık şimdi. Bizim tasavvuf dediğimiz yani tasavvufu anlamak, sindirmek, yaşamak, dini anlamak, dinin özünü anlamak, yaşamak, hakikatleri anlamak, marifet elde etmek dediğimiz bütün bu tariflerin hepsi bu tasavvuf dediğimiz şeyin içerisine giriyor. Tasavvuf bunların hepsini topluyor. Şimdi burada nefsini bilen Rabbini bilir. Hadisi şerifi uyarınca biz ilk önce bu yolculukta yani ben neyim? Benim aslım ne? Hakikatim ne? Ben niye yaratıldım? Yaratanım benden ne istiyor? Bu sorgulamasına başladığımızda işte o zaman önce nefsimizi tanıma yolculuğuna çıkmamız gerekiyor. Nefsimizi tanırsak Bilirsek ancak o zaman Rabbimizi bilmiş oluyoruz. Peki nefsimizi tanımamız nasıl oluyor? İşte nefsimizi tanımamız bu terkibimizi tanımak oluyor işte. Beni Allahu Teala hangi terkip üzere halk etmiş? Bu terkibe neler giriyor? Bu terkibe giren şeyler ruhumuzun halk edilişinde Allah-u Teala şimdi buradan e, belki konudan konuya atlıyor gibi geliyor ama bunları tek tek birleştirdiğimizde bu resim her zaman verdiğimiz örnekteki gibi yani bir puzzle'ın parçaları. Bu puzzle'ın parçalarını tek tek yerine koyarsanız işte o resim çıkacak ortaya. Heh, i̇şte o zaman gördüm diyeceğiz. Hakikat o zaman ortaya çıkacak. Bu ruhları Allah-u Teala halk ederken, yaratırken Hz. Adem yaratıp zürriyetini halk ettiğinde ruhları sonra o ruhlara... Bu anlatım tarzı değişiyor Ehlullah'ta. Bazı Ehlullah diyor ki Allah nurundan saçtı. Nurundan saçınca bu nurdan isabet eden ruhlar işte sait oldu. Yani cennet ehli oldu. Nurundan isabet etmeyen ruhlar şakî oldu. Yani cehennem ehli oldu. Yani bizim cennetlik ya da cehennemlik olup olmamız hususu netliği ta o zaman belliydi. Ruhların özünün cevherinin yaratıldığı zamanda bu ruhlardan saçılması, Bu ruha nurdan saçılması. Bir cihetten böyle Ehlullah böyle tarif etmiş konunun anlaşılması adına. Yani Allahu Teala nurundan saçtı. O nurdan saçtı mevzusu o nurdan kastedilen iman nurudur. İman nuru. İşte o nurdan kime isabet ettiyse yani iman kimde var ise iman bir nurdur. Allah kime verdiyse o nuru o kişi iman üzere olur. Sayitlerden olur, en sonunda cennetlik olur. Ha o kişi belki günahkar Müslüman olabilir, günahkar mümin olabilir. Günahından dolayı Allahu Teala eğer onun günahını affetmezse, ahiret hayatında cehennemde azap görebilir, ama nihayetinde sonunda cennete girecek. Çünkü onda o iman nuru var. Burada bu nurdan kasıt iman nuru. İşte bu nur saçılmayan, nur isabet etmeyen kişilerde kafirler dediğimiz e, güruh olmuş oluyor ki. E, münafıklar dediğimiz güruh olmuş oluyor. Onlar da o iman nuru onlara saçılmamış. O onlara ulaşmamış. Dolayısıyla bunlar da cehennem ehli olmuş oluyor. Olayı bu şekilde de değerlendirelim. O hakikati de bir taraftan alalım. izahatlarımızda. Şimdi tekrar dönüyorum. Burada nefsini bilme mevzusuna nefsini bilen Rabbini bilir. Hadisinden hareketle biz şimdi nefsimizi tanıma yolculuğuna çıktığımızda bu e, bizim vücudumuzda şehadet aleminde, aleminde vücut bulan bu şehadet aleminde gözüken vücudumuz unsurlardan yaratılmıştır halk edilmiştir. Toprak, ateş hava, su unsurlarından bu unsurların farklı oranlarda karışmasıyla bir araya gelmesiyle işte bizim mizacımız açığa çıkmıştır. Mizac dediğimiz şey budur yani insanın yaradılmış e, yaratılmış olduğu unsurların çünkü insan bileşik bir varlıktır. Bu bileşiklikte etken etkenlerden birisi de bir mizaç dediğimiz hakikattır. Mizaç yani bizdeki bu unsurların toprak, hava, ateş, su unsurlarının hangi oranlarda nasıl bir şekilde bir araya geldiyse buna göre de bizden bir mizaç işte mizaç diye nitelediğimiz hakikat açığa çıkar. Tabiat Bazen bunu tabiat da diye nitelemişlerdir bazı e, tasavvufçular. Tabiat, huy, huy, ahlak, mizaç. bunlar hep aynı hakikati farklı vecihlerden niteleme şeklinde kullanılan kelimeler, terimlerdir. Burada bu mizacımız daha önceki sohbetimizde ifade etmiştik. Yani çok kısa bir şekilde tekrar edelim orayı. Biz bu ruhlar aleminden. Allah-u Teala bizi ruhlar aleminden bizim o öz ruhumuzun özünü cevherini halkettiğinde ruhlar aleminden dünya hayatına, semaya dünya semasına bu öz cevher olarak gönderdiğinde ilgili görevli meleklerle birlikte bu ilgili görevli melekler bu ruhun özünü cevherini dünya semasında bir bulutun içerisindeki yağmur tanesine yerleştiriyor. İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin izahatından açıyorum şimdiki kısmı. Muhyiddin i̇bn Arabi Hazretleri de bu konuyu izah etmiş. Okuduğumuz eserlerde İsmail Hakkı Hazretleri'nin izahatı kadar detay görmedim ee, i̇bn Arabi Hazretleri'nde ama bunu tasdik edici nitelikte izahatları var i̇bn Arabi Hazretleri'nin. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu konuyu açıyor. Farklı e, Ehlullah da bu konuyu açıyor bu mahiyette. Bu ruhun özü cevheri işte bir yağmur tanesine ilgili melek tarafından konuluyor. O yağmur tanesi Allah'ın murad ettiği dünya üzerindeki bir toprağa düşüyor. Düştüğü toprak, bakın her şeyin bir mizacı vardır, ahlakı vardır. Düştüğü toprağın da bir ahlakı var. Sert toprak mı? Yumuşak toprak mı? Humuslu toprak mı? Neyse o düşen yağmur tanesinde bulunan o öz, ruhun özü, cevheri o topraktan bir ahlak alıyor. Bakın bizim mizacımız nasıl oluştu onu izah ediyorum şu an. Yani bizim unsuri varoluşumuz nasıl oluştu? Onu izah ediyorum. Oradan o topraktan bir ahlak alıyoruz, mümkünler olarak, varlıklar olarak. O topraktan aldığımız ahlak ile daha sonra o topraktan e, süzülen su, o toprakta biten bir bitkiye geçiyor. Bitkilerin de bir ahlakı vardır. Sert mizaçlı, sıcak mizaçlı bitkiler vardır serin mizaclı bitki. Bazı bitkiler vardır yediğin zaman, içtiğin zaman sana ferahlık verir, serinletir. Bazı bitkiler vardır seni ısıtır, ateş yapar, hararet yapar. Bu da o bitkinin mizacıdır, ahlakıdır yani. Bu mahiyette o geçen bitkiye hangi tür mizaçta ahlakta bir bitkiye geçtiysek o özümüz, nüvemiz, oradan da bir ahlak alıyoruz. Daha sonra o bitkiyi Kısa geçeceğim, detaylandırmayacağım. Siz bunu kafanızda tahayyül edin. Daha sonra o bitki bir hayvan yiyor. O hayvanın ahlakı neyse oradan bir ahlak alıyoruz. Bir kuzu ceylan yediyse işte ceylanın ürkekliği gibi bir ürkeklik ahlakı alınıyor dedik. Ondan sonra o hayvanı farklı bir e, hayvan gelip parçalayabilir. Vahşi bir hayvan, parçalayıcı bir hayvan. Onun ahlakını alıyoruz. Oradan e, suya geçti, nehire geçti, nehirden sudan suların da bir ahlakı vardır. Sert sular, yumuşak sular. Oradan bir ahlak alınıyor. Oradan bir balığa geçti diyelim balıktan bir ahlak alıyor. Bu devir daim alemde devrediyor. Ta ki Allahu Teala ne zaman murad ettiyse o kişinin e, zuhur etmesini, anne babadan meydana gelmesini örnekleme verdik. Kısa geçtik. Dedi ki annemiz gitti çarşıdan bir kilo domates aldı. İşte o öz o nüve o domatesin içerisinde babamızın sülbüne geçti. Ondan sonra... E, sperm olarak anne rahmine düşmesi neticesi daha sonra anne ve babanın genetik faktörler burada devreye giriyor. Anne ve babadan aldığımız ahlaklar var. Anne babanın genleri vasıtasıyla aldığımız bir, bizde oluşan bir ahlak açığa çıkıyor. Daha sonra e, yıldızlar faktörü devreye giriyor. Gezegenler faktörü devreye giriyor. Burçların, 12 burcun belli bir etkisi vardır. Bu anne rahminde oluşum esnasında her 40 günlük bir devrelerde ve 120. günde esas etkinin yoğun alındığı dönem 120. gündür anne rahminde. Çünkü e, bunu da dile getirelim. Bir hadisi şerif, Resulullah Efendimizin anne rahminde 120. günde iken diyor çocuk, Allahu Teala bir melek görevlendirir, git o e, anne rahmindeki bebeğin e, bebeği yaz. Melek neyi yazayım? Ya Rabbi der, işte alın yazısı dediğimiz, kader dediğimiz şu dört mevzu yazılır. Resulullah Efendimizin hadis şerifinde geçiyor. Bir erkek mi, dişi mi oldu? 2- sahip mi, şaki mi oldu? Yani cennete mi gidecek, cehenneme mi gidecek? 3- Rızkının ne olduğu? 4- Ecelinin nerede, ne şekilde olduğu? Bu dört hüküm yazılır ve asla bunda bir değişiklik olmaz buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İşte 120. günde bu yıldızdan yani gezegenlerden alınan açılım, etki faktörleriyle birlikte bir ahlaki oluşum oluyor. Daha sonra anne rahminden doğma Anında, doğum anında da yine bir ahlakta, mizaçta bir oluşum oluyor. Bununla birlikte çocuk dünyaya geldi. Çocuğun dünyaya gelmesiyle birlikte bu çocuğu yetiştiren aile, bu çocuğun dünyaya geldiği ülke, yaşadığı topraklar, kültür, öf adet, ana ne, ana babanın yetiştirme tarzı, çocuğun aldığı eğitim, arkadaş çevresi, yediği içtiği yeme içme faktörleri, bunların hepsi birlikte... Bu çocuğun mizaci, unsuri özelliklerini belirleyen faktörler oluyor. Dolayısıyla biz belli bir yaşa geldiğimizde, rüşt olduğumuzda, reşit olduğumuzda, yani sorumluluk alma yaşına geldiğimizde, artık sevap ve günahın bizim adımıza ilgili meleklerin, yanımızda bulunan meleklerin yazma zamanı geldiğinde, artık yaptığımız her amelde sevap ya da günah olma durumuna göre yazma zamanı, rüşt, reşit olma zamanımız geldiğinde işte burada bizim artık aklı olan kişinin sorgulama yapması zamanı geliyor. Burada bizim yapacağımız sorgulama ben kimim? Neyim? Ben neden yaratıldım? Beni yaratan kim? Niçin yarattı? Gibi sorgulamalara başlıyoruz. İşte bu yaşımıza kadar belli bir dini eğitim aldıysak, ailemizden bir terbiye aldıysak, bir takım dini etkiler söz konusuysa, bu sorgulamada bizim işimiz kolaylaşıyor. Çünkü bir altyapımız var. Ama yok, gayrimüslim ya da işte ateist bir anne babadan doğduysa bu çocuk, bu çocuğun tabii ki sorgulaması çok daha zorlaşıyor. Bu çocuk kendini rüşt olduktan sonra bu sorgulamaya başladığında yetiştirdiği oluşan bir şartlanmaları bir ahlakı var. Bu ahlaktan sıyrılıp da ben kimim, neyim, bunun arayışına girmek tabii ki çok nadir insanlara e, nasip olabiliyor tabii. Burada biz bir cihetten yaratılış olarak elhamdülillah şanslıyız. Yani Müslüman bir ülkede Müslüman bir anne babanın evladı olarak dünyaya gelmemiz hasebiyle bu sorgulamaya başlamakta zaten avantajlı olarak başlıyoruz. Bir avantajımız var çünkü belli bir altyapımız var bu, bu şekilde başlıyoruz. İşte bu sorgulamaya başladığımızda Nefsini bilen Rabbini bilir. Hadis-i ile karşılaşıyoruz. Bu hadis-i şeriften önce nefsimizi tanımak üzere harekete geçiyoruz. Burada işte mizacımızı dediğimiz unsur, unsurlardan oluşan mizacımızı önce tanımaya gayret ediyoruz. Yani ahlakımızı tanıyoruz daha doğrusu. Mizaş dediğimiz hangi ahlak üzereyim Burada bize bir ölçü var. Ölçü nedir? Resulullah Efendimizin ahlakı, Kur'an, Kur Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakı Kurandı. Kur'an, Resulullah Efendimizin ahlakıdır. Dolayısıyla bu ölçü bize bir işte mihenk noktası veriyor. Diyor ki, ahlakın bu hal üzere olması gerekiyor. Allahu Teala bize bildirmiş Kur'an-ı Kerim'de. Resulullah Efendimizin yaşantısı ortada. Ahlakımız bu hal üzere olması gerekiyor. O zaman biz bu ahlakın hangilerinde, hangi faktörlerde buna uygun düşüyoruz, hangi faktörlerde uygun düşmüyoruz, uzağız. Bunun sorgulamasını yapıyoruz. Uygun düşen ahlakımız o zaman övülmüş, güzel ahlak üzere oluyor. Uygun düşmeyenler ise şeriatın kınadığı, kınanmış ahlak oluyor. İşte bu kınanmış ahlakı şeriatın övdüğü yerlerde kullanmak üzere bir çaba sarf etme. Gayreti içerisine girmemiz gerekiyor. Bu noktada işte tasavvuf bu noktada başlıyor. Tasavvufun amacı budur. Ya da gerçek manada tarikatın amacı budur. Yani tarih Allah'a giden yol. İşte burada tarikatlar ya da genel manada tasavvuf. Bu ahlakın şeriata uygun olmayan yönlerini tespit edip kişinin şeriatın emrettiği cihete çekme usul ve yöntemlerini anlatır tasavvuf bize ki böylece Allah'ın emrettiği emri dahilinde olan sırat-ı müstakim diye Fatiha suresinde okuduğumuz dost doğru yol üzerine girebilmemiz ancak bu şekilde oluyor işte sırat-ı müstakim şimdi yollar birçoktur mahlukatın adedince Allah'a giden yollar vardır bir cihetten şöyle aldığımız zaman Rabbi Hass'a dönüyorum tekrar Allah'ın bütün kulları Rabbi Hass'ı yolu üzere olması hasebiyle kendi sıratı takimi üzeredirler burayı iyi anlayalım yaratılmış her ne varsa yaratılmış her şey Allah yaratılmış her şeyi ayette geçtiği üzere alınlarından tutar çeker yani bu demek ki Rabbi hassı cihetiyle her şey Rabbinin kontrol altında hareket etmekte. Şimdi bu bu manada her şey Rabbi hassı cihetiyle sırat-ı müstakimi üzere özel manada. Ama Allahu Teala bize Fatiha Suresi'nde belirttiği gibi Fatiha'da geçen sırat-ı müstakim üzere olmamızı emrediyor. Fatiha'da geçen sırat-ı müstakimle emrettiği gibi dost doğru yol üzerinde olmamızı istiyor. Yani Ben diyor şeriatımla sana neyi emrettiysem, gönderdiğim Resulümle neyi emrettiysem o emirleri yerine getir diyor allah Teala bize. İşte bu Fatiha suresinde geçen sırat-ı Bizim gayretimiz Fatiha suresinde geçen sırat-ı müstakim üzere olmaktır. Kendi e, yaratılışımızdaki mizacımızı, unsurlarımızı oluşturan bu genel manadaki Rabbi hassımız cihetindeki sırat-ı müstakimizde bu üzerinde işte buradaki ahlakımızı şeriatın emrettiği çizgiye çekmemiz gerekiyor. Şeriatın emrettiği çizgiye çekersek Fatiha'da geçen sıratın musta'kim üzere geçmiş oluyoruz. Bizim amacımız, gayemiz bu olması gerekiyor. Adeta şöyle düşünelim. Allahu Teala ruhun özü cevheri olması hasebiyle Allah nefah tü diyor ben ruhumdan üfürdüm. Ruh öz cevher olması hasebiyle herhangi bir kirliliği kabul etmez. Çünkü cevherdir yani. Cevhere araz değildir. Cevhere bir şey girmez. Öz şeklinde bulunduğu hakikat üzere kalır. Bu cihetten bakıldığı zaman ruh ruh bu öz olması hasebiyle adeta saatin saatin ibresinin yelkovanın akrebin 12 istikametinde olduğunu düşünün. 12 istikametinde bu ruh ruhlar aleminde yaratıldığında bu saatin 12 istikametinde olduğu üzere akrep ve yelkovan. Bizim akrebimiz ve yelkovanımız. Bizim saatimiz. Öyle diyelim. Örnek veriyorum. Hani mesela anlaşılsın diye. Şimdi biz bu alemde bu mizacın bize yüklenmesi, ruhun özünün aleme gelmesiyle bu devir daim alemdeki devir daimimiz vardı ya. Bitkiler, hayvanat, nebadattan dolaştığımız. Bu devir daim ile anne babadan aldığımız genetik faktörler ile yetiştirilme tarzımız ile bu saatin Akrebi ve gel kovanı döndüğü altı istikametine geldi. Yani biz ahsani takvim en mükemmel şekilde yaratılmışken esfeli ne indik. Ne oldu? Kirlendik. Mizaçla o mizacımız işte o şeriatın çizgisi dışında kalan ahlakımız bizim kirlenmişliğimiz oluyor. Ne oldu? İşte ana babadan aldığımız genetik yollarla aldığımız genetik faktörler bu devir daimde aldığımız faktörler, yetiştiriliş tarzımız, şartlanmalarımız, örf adetlerimiz, geleneklerimiz, edindiğimiz ilim, vehmimiz, zannımız bunların hepsi bizi kirletti. Kirletince ne oldu? Saatin altı istikametinde geldiğimizde bu sorgulamaya başladık. Ben kimim, neyim, hakikatim ne? İşte tasavvuf bu sorgulamayı yapıp, Tekrar bu daireyi tamamlamak üzere Akrep ve Yelkova'nın 6 istikametinden tekrar 12 istikametine yolculuğudur. Bizim bu dünya hayatında allah Teala'nın bizden istediği bu. Biz tekrar o arınmışlığı, o saflığı elde etmek gayretiyle bir çalışmaya girmemiz gerekiyor. Allah'ın emrettiği farzları yerine getirip Resulullah Efendimiz'in sünnetleri olan, tavsiye ettiği sünnetleri yerine getirerek, ahlakımızı güzelleştirerek, işte ee, nefis terbiyesi nefis teskiyesi dediğimiz çalışma içerisine girerek şeriatın bizde olan ahlakı eğer şeriatın e, kınadığı boyuttaysa o tarafa kaymışsa o ahlakı alacağız şeriatın övdüğü emrettiği alana getireceğiz ahlak bizde yaratılışta neyse ahlaktan kurtulmamız o ahlakı kesip atmamız asla ve kata mümkün değildir bu hakikati iyice bir anlayalım Yaratılışa yani mizacımız gereği bizde mevcut olan ahlak ne ahlak üzere bulunuyorsak o ahlak üzere de ölür gideriz. Bir ahlakı üzerimizden atmamız asla mümkün değildir. Bizden istenen kulluk dediğimiz Allah'ı bilmek tanımak ve kulluğumuzu yerine getirmek denilen mevzu bu ahlakımızı mevcut olan ahlakımızı Allah'ın istediği alanda kullanmaya kaydırmaktır. Tasavvuf bunu anlatır bize. Nefis mücadelesi budur. İşte insanın, dedik ya daha önceki sohbetlerde de verdik örneği. Yine verelim. Gurur, kibir, Allah'ın sevmediği bir ahlaktır. Şeriat bunu kınar. Bir insan, başka bir insana karşı, hem cinslerine karşı gurur ve kibir gösterirse bu şeriatın men ettiği, kınadığı, ceza ile cezalandırılacağını beyan ettiği. Çünkü Allahu Teala öyle buyuruyor. Kibir, kibriya Allah'a aittir. Ceza ile cezalandırılacağını belirttiği bir ahlaktır. Ama biz bu gurur ve kibiri Bizde varsa yaratılışımızda asla bunu atamayız. O zaman biz bu gurur ve kibiri Allah'ın emrettiği alanda kullanmaya kaydıracağız. Ne diyor o zaman Allah'ın emrettiği alan ne? İşte o gurur ve kibiri düşmana karşı kullanmak. Savaş meydanında Resulullah Efendimizin karşısına bir sahabe kılıcını kuşanmış büyük bir gurur ve kibirle ortaya atıldı. Dedi ki düşmana karşı evet bugün size gününüzü göstereceğim dedi. Dedi. O zaman Resulullah Efendimiz de dedi ki işte Allah ve Resulünün burada bu meydanın dışında hiçbir zaman sevmediği, kınadığı ancak bu meydanda sevdiği ahlakı yaptı kardeşiniz dedi. İşte demek ki biz bu ahlakı ne yapıyoruz? Allah'ın sevdiği yerde kullanacağız. Aynı bütün bu ahlakı, şeriatın kınamış olduğu ahlakı şeriatın övdüğü alanlara kaydırdığımız zaman... Mesela hırs, insandaki hırs, hırs sevilmeyen bir ahlaktır ama hırsı ilim elde etmek için kullanıyorsan işte Allah'ın sevdiği bir ahlak oluyor. Resulullah Efendimiz ne diyor? İki kişi doymaz. Bir dünyaya meyleden dünya malına doymaz, bir de hakikat ilminin lezzetini alan o ilme doymaz. Yani hırslıdır, harislidir. Burada da zaten hırslı olmayı emrediyor şeriat bize. Yani Allah'ı bilmek adına bu ilimleri öğrenmede hırslı olmayı tavsiye ediyor, emrediyor. O zaman bu hırsı Allah'ı bilmek adına kullanıyorsak, ilim öğrenmekte kullanıyorsak al işte ne kadar mükemmel. Ama bu hırsı başkalarının malı var da benim niye yok gibi dünyalık için kullandığın zaman işte o zaman şeriatın kınadığı cezayla cezalandırmayı hak etmek durumuyla karşı karşıya kaldığın bir ahlak oluyor. Bu manada iki tane örnek verdik zamanımız kısıtlı olduğu için detayını biz kafamızda tefekkür edebiliriz. İşte bu ahlakı bu manada Allah'ın emrettiği cihete çektiğimiz zaman nefis terbiyesi ve teskiyesi dediğimiz mevzuyu yerine getirmiş oluyoruz. Tasavvufu idrak etmiş yaşamış oluyoruz Allah'ı bilmek adına. Bu Allah'ı bilmek adına yolculuğumuzda önce kendimizi bilmekten çıkıyor işte nefsini bilen Rabbini bilir. Burada kendimizi tanıdık bildik. Şimdi kendimizi bildiğimiz zaman da bakın kendimizi bildiğimiz zaman Allah'a karşı yapacağımız ibadetlerde nafile ibadetlerde mizacımızın gereklerine göre hareket etmeyi bu sefer edinmiş oluyoruz. İlim ne büyük bir nimet. Bakın açıyoruz. Genel manada konuşuyorum. Eserler açıyoruz. Eserlerde Ehlullah'ın hayatlarını okuyoruz. Bakıyoruz Ehlullah'tan işte falanca kimse sabaha kadar işte namaz kılardı. Diyor mesela. Sabaha kadar namaz kılardı. Namazını o derece uzatırdı. Falanca ehlullah'a bakıyoruz, e, her gün oruç tutardı. Falanca ehlullah'a bakıyoruz, sabahtan akşama sürekli Kur'an-ı Kerim okurdu. Falancasına bakıyoruz, işte sürekli kendini insanların e, eksiklerini tamamlamak üzere, insanlara yardım etmek üzere harcardı. Vaktini zamanını gibi baktığımız zaman her birinde farklı farklı bir ahlak görüyoruz. Şimdi biz bu kitabı okuduğumuzda olan hayatını okuduğumuzda Allah'ın sevdiği kul olmak istiyoruz ya biz de hemen örnek olarak birine oradan okuduğumuz bir hayatı örnek almaya çalışıyoruz ya falanca sürekli oruç tutarmış. Ben de o zaman hadi şimdi oruçla nefsimi terbiyeye tezkiye edeyim. Ben de Allah'ın sevdiği kul olayım diyoruz. Eyvallah çok güzel. Nefis zaten o nefsi en güzel terbiye tezkiye eden açlıktır. Oruçtur. O çok ayrı bir konu. Mühim bir konu. Fakat bunu diyen insan eğer ki mizacı gereği bedeni çok zayıfsa, çok bir zayıflığı varsa, mizacından kaynaklanan bir bedeni zayıflığı varsa bu orucu arka arkaya tutması neticesi, her gün arka arkaya tutması neticesi, bu mizaçtan kaynaklanan bir hastalığa düşer olacaksa o zaman bu hastalığa düşmesi neticesinde Allah'a yapacağı ibadetlerden de kalacak. Ne namazını kılabilecek? Orucu zaten gitti hastalığa düşünce. orucu zaten tutamayacak. Zikrini çekemeyecek. Tesbihini çekemeyecek. İnsanların yardımına koşamayacak. Namazını dahi belki de kılamayacak hale gelecek. Değil mi? Beden çok halsiz düştüğü anda. Şimdi bu beden yani nefislerimiz bize bir binektir. Bu hakikatı unutmayalım. Şimdi nefsimizi aynı zamanda öyle bir ustalıkla kullanmamız gerekiyor ki tedbiratı ilahiye dersimizde bunları işliyoruz. Perşembe günkü dersimize giriş yaptık ya tedbiratı ilahiye. Burada nefis nasıl kullanılır bunu çok güzel anlatıyor Muhterim Arabi Hazretleri. Nefsimizi bir binek gibi kullanacağız. Yani amaca varmakta, hedefe varmakta o bizim bir bineğimiz, atımız. Biz bu atımızın otunu vermezsek, suyunu içirmezsek, bu binek bize bu çölü geçirmez. Çölün ortasında kalırız. O zaman işte nefsimizi tanıyacağız ki nefsini bilen Rabbini bilerek döndük tekrar. Nefsimizi tanıdığımızda burada ne kadar oruca tahammül edebilirse bedenimiz o sınırları gözetmekle birlikte orucumuza dikkat edeceğiz. Ne kadar nafile ibadetlere tahammül edebilirsek nafile ibadetlerimizi o oranda arttıracağız. Zaten Allah'a yakin elde etmek Nafile ibadetlerle oluyor, farzlarla değil. Farz ibadetleri zaten Allahu Teala bize emretmiş, bunları yerine getirin diye. Farzları yerine getirdikten sonra nafile demek fazlalık demektir. Nafile ibadetlerle iştigal edersek Allah'a yakın elde edebiliriz. Allah'ın sevdiği kul olabiliriz. İşte o zaman o kutsi hadiste belirttiği Allahu Teala'nın öyle bir hale gelir ki diyor, ben farzları yapar kulum, ben onu severim. Sonra kulum nafilelerle iştigal eder ben okulumu öyle bir severim ki artık okulumun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum buyuruyor Allahu Teala. İşte bu Allah'a yakin elde etmek, yakın yakınlık kurmak, kurbiyet kurmak, ehnullah'tan olmak nafileleri artırmakla oluyor. Biz de burada nefsimizi tanıdığımız zaman hangi nafilelerle Allah'a yaklaşabiliriz? Kendi nefsimizi tanıdık ya, mizacımızı bildik ya, öğrendik ya. O zaman o üsül üzere gideceğiz. Bedenim çok kuvvetliyse Oruç beni sarsmıyorsa o zaman orucuya ağırlık vereceğim. Kur'an tilaveti bende çok hoş bir lezzet, tat oluşturuyorsa Kur'an okumaya ağırlık vereceğim. Nafile ibadet kılmak cihetinden ona ağırlık vermem icap ediyorsa nefsimi tanıdıktan sonra ona ağırlık vereceğim. İlim tahsiliyle hakkı hakikati idrak etmek ve zaten en mükemmeli de budur Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri eserinde de dile getiriyor. Tabii ki nafilelerle çok iştigal ettiler nafile ibadetlerle. Ama şunu söylüyor. Ben bu mertebeye, bu makama sürekli aşırı bir ibadetle ulaşmadım diyor Muhittin i̇bn Arabi Hazretleri. Yani tabi ki bütün ibadetleri yapmış, yerine getirmiş ama aşırı değil yani. Aşırı. Zaten Resulullah Efendimiz de buyuruyor ya. ibadetin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Biz şimdi aşırı yoğun bir oruca girdik. Üç gün sonra kesildik. Bıraktık böyle değil o zaman adet haline getir pazartesi perşembe ayın başı ayın sonu ayın ortası gibi Resulullah Efendimiz'in tavsiye ettiği şekilde yine Resulullah Efendimiz'in zamanında hatırıma geldi onu da dile getireyim bir sahabe bu orucun e, hikmetlerinin ne kadar büyük olduğunu öğrendiği zaman ya Resulullah ben her gün oruç tutacağım buyuruyor Resulullah Efendimiz ikaz ediyor uyarıyor her gün tutma diyor işte e, ayın başında tut sonunda tut ortasında tut ya Resulullah hayır ben her gün oruç tutacağım. Her gün tutma. Pazartesi perşembe tut gibi. Yani daha az dilimlerde rahat bir şekilde tutması hususunda uyarıyor. Hayır. Kendi kendine söz veriyor. Ben her gün oruç tutacağım diye. Ve nihayetinde bu sahabe her gün oruç tutmaya başlıyor. Yaşlandığı zaman. Yine zannediyorum Fütuhat-ı Mekke'de okudum bu mevzuyu. Yaşlandığı zaman diyor ki Resulullah Efendimizin uyarısının ne kadar doğru olduğunu şimdi anlıyorum. O zaman anlayamadım. O zaman bedenimin kuvvetli olması hasebiyle ben her gün tutacağım ya Resulullah diyerekten her gün tutacağıma kendi kendime Allah'a söz vermiştim. Şimdi yine her gün tutmaya gayret ediyorum ama çok zorlanıyorum diyor sahabe. Yani burada ibadetin işte ilerisini de düşünmek lazım yani. Nefsin durumunu da düşünmek lazım. Bunları da düşünmek lazım. Tabii ki nefsi zorlamak gerekiyor ama... Nefis adeta bir nevi şöyle kedi gibidir. Yani kediyi bir odaya kapatın, elinize bir sopa alın, bir şey alın, kediyi işte dürtün, kızdırın. Kedi o köşeye kaçar, bu köşeye kaçar. Bakar ki odanın içerisinde çıkış noktası bulamayınca en sonunda sizin suratınızı atlar, tırmalamaya başlar. Çünkü çıkış noktası yok. Nefis de böyle. Yani nefisle mücadele ederken bu dengeyi iyi tutturmak lazım. Eğer nefsi haddini aştıracak, çizgiden çıkartacak nitelikte bir riyazete sokmaya kalkarsanız asla başarılı olamazsınız. Nefis orada kendi hakimiyetini sizin üzerinizde kurar, sizi şeyden çıkarır, raydan çıkarır yani. Onun için düzenli bir şekilde, tertipli bir şekilde, planlı bir şekilde, bilinçli bir şekilde nefisle mücadele yapılır. Bu mevzuyu da böylelikle beyan etmiş olduk, dile getirmiş olduk. Ahseni takvim, esfeli safiliyim mevzusunu anlattık. Daireyi tamamlamak mevzusunu Anlattık, dile getirdik ve burada şimdi e, tekrar ben şeye döneceğim sizin, sizde bir takım tefekkür oluşturmak adına düşüncelerinizde çağrışım yapsın. Allahu Teala'nın ilk var ettiği nuru Muhammedi dediğimiz, hakikati Muhammedi dediğimiz hakikati anlamanız adına size bir beyin jimnastiği yapmak için şöyle bir ifadede bulunacağım şimdi hakikat-ı anlamak adına dedi ki Allah Allah kendinden kendine olan sevgisi muhabbeti neticesi bu sevgisinden yani Allah alemi neden yarattı? sevgiden yarattı her şey sevgiden yaratıldı dedi ki kendinden kendine olan sevgisi muhabbeti neticesi Allah ehad olan Allah ehad tek ehad olan Allah neyi yarattı? Ahmedi yarattı. Bakın şimdi Ahmedi yarattı. Ahmet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hakikati. Hakikatine işaret eden bir isimdir. Nuru Muhammediye Ahmet de diyebiliriz. Şimdi burada ahmet, ahmed derken Arapça kelimeler olarak tasavvur edin. Gözünüzün önüne getirin. Ahmed'in içerisinde bir mim var. Mim. O mimi ortadan kaldırırsanız ehad olur. İşte ehad Ahmedi yani o ilk var olan ilk sebepsiz var ettiği şey Nur-u Muhammedi dediğimiz şey işte o Ahmedi halk etti. Burada mim harfi, mim harfi Arapça bilenler bilir. Kelimelerde hep bir şeyi ortaya çıkaran, açığa çıkaran anlamlar ihtiva eder. Örnek vereceğim sizin tefekkürünüzde geniş yer tutması için. Mesela muallim muallim, bilgi, ilim yani bilginin açığa çıktığı mahal, muallim günümüzde hani öğretmen, dinliyor ya muallim musavvir. musavvir, buradaki mim bakın şimdi mimlere dikkat edin, hamd övgü, metih anlamına geliyor, hamd peki burada, mahmud yine Resulullah Efendimizin isimlerinden biridir, mahmud bir mim geldi, hamd hamdın başına mim geldi, mahmud oldu yine, kadir kıymet, kudret, güç anlamı ihtiva ederken mim geldi başına muktedir ya da mukadder bakın mim geldi başına ne oluyor? kıymetin, kudretin, güçün açığa çıktığı mahal yine iman tasdik, doğrulama, inanma anlamına gelirken mümin imanın başına mim geldi mümin, mü'min ne oldu? teslim olma ram olmanın, boyun eğmenin açığa çıktığı mahal yine irşat İrşat etmek, doğru yolu göstermek, hidayeti göstermek. Başına mim geldin mi? Mürşid. Maksud. Maksud, o da farklı bir e, anlam. Ama burada irşat, mürşid oluyor. Yani mim gelmesiyle mürşid. Yani doğru yol ve hidayet üzere olmanın açığa çıktığı mahal. İşte Allah zatı ile ezeli ve ebedi olarak mutlak var olan tek vücut sahibidir. Allah'tan gayrı her ne var ise hepsi Allah'ın kendi ilminde var kıldığı ilmi suretlerden ibarettir. Allah'ın ilmindeki ilk var kıldığı, halk ettiği, yarattığı şey işte hakikati Muhammedidir. Yani Ahmet dediğimiz. Her var olan şeyleri bu ilk var o, var ettiği bu o bir şey, bir olandan yani bundan yarattı Allahu Teala. O bir biri halk etti. işte hakikati Muhammedî, Ahmet dediğimiz şeyi özü, cevheri var etti. Her şeyi de bundan var etti. İşte hak hakikati dediğimiz budur. İşte o Ahmed'i o Ahmed'e bir daha varlık elbisesi giydirdi Allahu Teala. Bir mim daha koydu. Oldu Muhammed. Şehadet aleminde açığa çıktığında da bunun ismine Muhammed denildi. Bakın Muhammed'de iki tane mim var. Ehad olan Allah bir mim ile yani açığa çıkarma var etmeyle hakikati Muhammediyi ilmindeki ilmi suret olarak var etti buna denildi ki Ahmet işte bu var olan o öze o cevhere tekrar şehadet aleminde açığa çıkarırken varlık aleminde varlığa getirirken bir mim daha koydu onun adına da dedi ki Muhammed işte iki mimle açığa çıktı onun için bütün var olan her ne varsa her şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hürmetiyle, on, onu sebep kılarak ondan dolayı halk edildi. Ey Habibim, ey Habibim sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım buyuruyor Allah'u Teala. Evet, ey Habibim sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım. Tabii ki bütün alemler o, ondan yaratıldı yani. O olmasa alemler olur mu? Dolayısıyla Allah'a varoluşta Allah'a kurbiyet sağlayışta, Allah'ı tanımak için, ona yakın elde etmek için yolumuzun başında duran Resulullah Efendimizdir. Çünkü bizim var olur sebebimiz odur. Hankedilish sebebimiz odur. Önce Resulullah Efendimizi anlamamız, idrak etmemiz, memnun etmemiz, salavat getirmemiz. Çünkü bu salavatlar aslında bize dönüyor burayı iyi bilelim. Biz bakın Resulullah Efendimiz'e ne kadar çok gün içerisinde salavat getirirsek o kadar çok hakikat bize gösterilir, öğretilir. Bu Sünnetullah kanunun gereği budur. Onun için boş vakitlerimizde bol bol salavat getirelim. Bol bol kelime-i tevhid okuyalım. Bu salavatlar Resulullah Efendimiz'e getirdiğimiz salavat ile Resulullah Efendimiz'in derecesinin yükseltilmesine sebep kılınmış oluyoruz. Makamı Mahmud var ya makamı Mahmud. Ezan okunduğunda okuduğumuz ezan duası var ya Allah-u Teala'ya niyaz ediyoruz. Ya Rabbi o Resulullah Efendimiz'i makamı mahmuda ulaştır diyoruz bu ezan duasındaki anlam budur. Biz Allah'a bakın yeryüzünde hiçbir anda ezan susmuyor. Düşünün bütün dünyanın dönmesi hasebiyle ezan burada okundu işte 10 saniye sonra falanca yerde okundu. 10 saniye sonra falanca yerde böyle derken dünyanın tamamında an be an her daim ezan okunmakta. Ve her ezan okunan yerde ezan sesini işiten Müslüman, mümin kişiler bu ezan duasını yapmakta. Ezan duasını öğrenelim, yapalım bilmiyorsak. Bu ezan duasının bize çok büyük faydası var. İşte bu ezan duasında Allahu Teala'ya niyaz ediyoruz, yalvarıyoruz. Resulullah Efendimiz'i makamı mahmuda yerleştir diye. Yarın Ahirette Allahu Teala o Makam-ı Mahmuda Resulullah Efendimizi yerleştirdiğinde bütün bu Müslümanların, müminlerin duasını da sebep kılarak sebep kılarak Makam-ı Mahmuda Resulullah Efendimizi yerleştirdiğinde işte o Makam-ı Mahmud'da Resulullah Efendimiz Allahu Teala'dan niyazda bulunacak. Ya Rabbi senden bir niyazım var diyecek. Bana ümmetime şefaat etme hakkı ver diyecek. İşte Allah o şefaat hakkını verdiği zaman Resulullah Efendimiz'e o ile Resulullah Efendimiz bize şefaat edecek. Ne oldu? Bizim ona getirdiğimiz salavatlar, okuduğumuz ezan duası bize döndü tekrar. Bakın inceliğe bakın, sırra bakın. Ne kadar çok salavat getiriyorsak, ne kadar çok ezan duası okuyorsak, ne kadar çok Resulullah Efendimiz'in sünnetine ittiba, bağlılıkla hayatımızı şekillendiriyorsak, işte onun şefaati de o zaman O kadar geniş olacak bize karşı İşin sırrı bu İşte burada Resulullah Efendimizin şefaati de bir şekilde bize dönmüş oluyor Bu sırrı da bu şekilde Bilelim, öğrenelim O zaman Allah'a vasıl olmak Allah'ı bilmek, tanımak adına Yapacağımız yolculukta Resulullah Efendimiz'i anlamamız lazım Ona bol bol salavat Getirmemiz lazım Onun bize söylediği yapmamızı istediği sünnet-i seniye dediğimiz e, hal, hareket, tavır, konuşma, amel, neyse bütün bunları yerine getirmemiz lazım. Ancak bu şekilde Resulullah Efendimiz'in sünnetine ittiba ile ona uymak ile zahirde ve batında ona uymak ile Allah'ın e, rızasına erebiliriz. Ona yakin kurbiyet elde edebiliriz. Muhdin i̇bn Arabi Hazretleri öyle diyor. Ne kadar Resulullah Efendimiz'in sünnetinden ne kadar eksiğin varsa Kamillik kul olmaktan o kadar eksiksin demektir diyor. Ne kadar bak diyor işte burada kendi herkes kendi hepsini bilir. Kendini ölçüye koy. Ben Resulullah Efendimizin hangi sünnetlerine uyuyorum, yerine getiriyorum, hangilerine uyumuyorum. Uyumadığım oranda kemalattan o kadar eksik kalırım. Uyduğum oranda o kadar kemalata yakın olur. Allah'ın kurbiyetine vasıl olur. Allah'ın sevdiği kullardan olabilir. Bu da bizim dikkat etmemiz gereken mühim mevzulardan birisidir. Evet, bu şekilde bunu da dile getirdik. Sohbetimizi bu hafta burada tamamlayalım. Burada anlatmış olduğumuz bu mevzular aslında işte tasavvuf e, konularını anlamak, idrak etmek, Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak, Allah'a yakîn elde etmek, Resulullah Efendimiz'i bilmek, sünnetine sıkı bir şekilde bağlı kalabilmek adına, bilinçli bir mümin olabilmek adına, Müslümanlıktan müminliğe geçebilmek adına. Bakın dedik ya önce Müslüman olunur. Sonra mümin olunur. Sonra ihsan sahibi mümin olunur. Bu kadem, kademe kademedir bu. Müslüman Allah'ın varlığına inanan kişiye diyoruz. Mümin Allah'ın varlığına inanmakla birlikte Allah'ın birliğini birleyen kişiye deniliyor. Bu bilinçli Müslüman oluyor işte. Artık burada sıradan Müslümanlıktan çıkıyor bu kişi. Allah'ın birliğini birlemek hali. İşte bugün anlatmış olduğumuz bu tevhid mevzusu. Allah'ın birliğini idrak etmek, anlamak, birlemek. Bunun ötesine geçtiğimiz zaman ki amacımız bu olması lazım. İhsan sahibi mümin deniliyor bu mertebeye. Yani ihsan nedir diye Resulullah Efendimiz'e sorulduğu zaman sanki Allah'ı görürcesine ona ibadet etmendir diyor. İşte sanki görürcesine yakîn elde etmek. İşte zaten bu noktada imandan kişi imandan çıkıyor İkan sahibi oluyor. Çünkü imanın bir üst mertebesi İkandır. İman getirilen söze inanmak, iman etmektir. İman nedir? İnandım. Senin sözüne, Resulullah Efendimizin sözüne, söylemine inandık, iman ettik diyoruz. Biz iman ehli oluyoruz. Ama bu hakikatleri idrak etmeye yaşamaya ve idrak etmeye kendimiz de görmeye, şahit olmaya başladığımızda işte o zaman imanımız ikan mertebesine çıkmış oluyor. İşte buna da ihsan deniliyor. İhsan e, sahibi mümin olunmuş oluyor. Amaç gaye bu. Tasavvufun amacı budur. Allah bizi imandan geçip, kuvvetlendirip imanı ihsan sahibi mümin olabilmeyi nasip eylesin. İnşallah bu, bunu nasip eylesin, hepimize bunu yaşatsın. Gayemiz, amacımız da bu. Burada anlatmış olduğumuz bugünkü sohbetimizin amacı da bu tasavvufu, bu idraki, bu şuuru anlamakta bir altyapı, bir yapı taşı oluşturuyor. Onun için bunu da böylelikle dile getirmiş olduk. Evet, burada sohbetimizi tamamlıyoruz. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azabenlar. Allahümme firli veli valideyye velil müminine vel müminati el ahyai minkum el emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinil fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebeqa. Nasrıl haqq bil haqq vel hadi ila suratikal mustakim ve ala alihi haqqa kadrihi ve miktarihi al azim. Subhanel lezi Subhanallazi mekani ya lemu mekani Subhanallazi yarani Essalatu ve selamun aleyke ya Rasulullah Essalatu ve selamun aleyke ya Habiballah Essalatu ve selamun aleyke ya Seyyid al evvelin ve el-ahirin Salavatullah aleyhim ve aleyna ecmain Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin El Fatiha